Ahmed er Rufai hasretleri, hak yolcusunun düsturları, el hikem, hikmetli sözler, marifetullah. Allah Celle Celalihu'yu tanımak marifetullah birkaç kısımdır. Bunların en büyüğü şanı yüce olan Allah'ın emirlerine tasimdir. Kulla Allah Celle Celalihu arasında yalnız gaflet perdesi vardır. Başka değil. Şanı yüce olan Allah şöyle buyurur. Bakara Suresi 152. ayeti kerime. Öyleyse siz beni zikredin, ben de sizi anayım. Arif kişi Allah'a sığınır ve Allah'ın sırrının vukuunu bekler. Allah celle celaluhu kulunun geçmişte iyi bir amelinin olup olmamasına bakmaksızın sırf lütuf ve kereminden Kuluna yardım eder ki işte buna sırrullah Allah'ın sırrı denir. Kalp Allah Celle Celaluhu'nun iki kudret parmağı arasında atar durur. Öyleyse Allah'tan kalpleri kendi sevgisi ve kendi dini üzerinde sabit kademe eylemesini isteyiniz. Dost olarak Allah Celle Celaluhu kafidir. Mukadder olan şeyler ya hayrın, ya şerrin masarıdırlar. Bütün mukadderatta tasarruf sahibi Allah'tır. Hayrın zuhur mahalli olan daima şükreder. Şerrin zuhur mahalli olansa daima inkar eder. Her iki halde de Allah celle celalihu zikredilir. Şerrin zuhur mahalli olan bir kişinin nizamı, intizamı tamam olmaz. Zira Allah. Şerrin zuhur mahalli olmakta ısrar edenin nizamını, intizamını tamamlamayı murad etmez. Hak zuhur etmeden eğriyi doğrultma gayretine girişme. Zira hayır bulutları, yağmuru ancak zamanında ve mevsiminde yağdırır. Zamanından önce yağmur talep edilmez. Himmet ve gayretini ihtiyarlık yıllarının eline bırakma. Sonra... Yüce gayelerden mahrum kalırsın. Zira hiç şüphe yok ki azim ve kararlılık himmet ve gayretin kafurudur. Azmedilen şeyi yapmaya yönelmekse amberidir. Mukadder olan vuku bulur. Mukadder olmayansa asla vuku bulmaz. Sana verilen fiillerle kal. Yani senin yapman mukadder olan fiillerin ötesinde daha başka şeyler yapmaya kalkışma. Yapılmasına mustar kaldığın şeyleri değiştirmeyi kendine mükellefiyet sayma. Kendini bir şeyi işlemeye mecbur sayma. işleyip işlememekte de muhtar da sayma. Zira hiç şüphe yok ki mesele bu ikisi arasındadır. Yani kişi bir fiili işlemeye ne mecburdur ne de işleyip işlememe arasında muhtardır. Her veli konuşur, savlet eder. O rububiyetin ezici kuvvet ve kudretinin altında eriyinceye ve Allah'ın emrine dönünceye kadar söz ve savlet perdesi arkasında kalır. Allah'ın emrine iyice bağlandığı zaman ona ulaşır. Böylece kendi sıtkıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabiliğe bağlanır. İşte o zaman kendisinin ubudiyet, kulluk rütbesi tahakkuk etmiş olur ki bu, rütbelerin en kamili ve en yücesi, Allah Celle Celalihu’ya en yakını, ona vesilelerin en büyüğü ve en kuvvetlisidir. Yaratılmış faniler için, bunun ötesinde bir rütbe daha yoktur. Tevfik sürmesiyle sürmelenen herkes, ilmel yakin ve hakkal yakın bilir ki, mukadderatın, gerek batın ve gerekse zahir, bütün zuhur mahalleri, Zahir olan batının ezici kudreti altındadır.